Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim yani bugün 33. sözden 22. pencereyi paylaşacağız inşallah Bismillahirrahmanirrahim Alem neca'lil arda mihada vel cibale ötada ve khalaknakum ezvaca fenzur ila ther rahmetillahi keyfi yuhil arda ba'da mevtiha bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyoruz. Biz arzı öyle bir döşeyişle döşedik ki, döşemedik mi? Evet. Dağları bir kazık olarak dikmedik mi? Biz insanları çiftler halinde yarattık, sizleri çiftler halinde yarattık Buyur. Allah'ın rahmet eserlerine bir bakın diyor. Arzı ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Üstad Hazretleri bu ayetlerden kalbine yine nuru bizimle paylaşacak. Burada görüldüğü üzere küre-i arza dikkat çekiliyor. Küre-i arz penceresinden bakarak marifetullah'a yeni açılımlar getiriyor. Evet. Bu pencere Allah'a açılan, 22. pencere, 33 pencerenin içerisinde, evet, marifet penceresi, küre arz penceresinden, mana harfiyle okuyup bize tefsir ediyor Üstad Hazretleri. Küre arz bir kafadır ki yüz bin ağzı vardır. Evet, küre arzın şehadetinden, Allah'a tanıklığından bahsedecek Üstad burada. Küre arz bir kafa ama, bir şahit ama, Öyle bir tek kelimeyle konuşmuyor. Benzetme gerçekten çok önemli. Kürearz bir kafadır ki yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında yüz bin lisanı vardır. Her lisanında yüz bin bir ruhanı vardır. Ki her biri çok cihetle vacibül vücut, vahidi ehad, her şeye kadir, her şeye alim, bir zat-ı zülcelalinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve efsaf-ı kutsiyesine ve esma-i hüsnasına şehadet ederler. Evet, küriyarız bir, bir kafa ama adeta yüzbinler ağzı var. Her bir ağzında yüzbinler dili var. Her dilde de yüzbinlerce karşı konulmaz mantıki bürhanlar, delillerle onu anlatıyor. Evet. Yani her biri çok cihetli vacibül vücut, yani varlığı aklen zaruri olan Cenab-ı Hakk'ı vahidehat, yani her şeyin ona bağlı olduğu, her şeyin her şeyinin bizzat onun tarafından yaratılıp idare edildiği vahidehat, her şeye kadir, kudreti sonsuz, her şey alim, her şeyi bilen bir zat-ı Zülcelal'in haşmetli bir sultanın vücubu vücuduna, olmazsa olmaz varlığına ve vahdetine bir ve tek oluşuna ve evsaf-ı kutsiyesine, evet. kutsi, kutsal vasıflarına, noksansız vasıflarına ve Esma-i o güzel isimlerine şehadet ederler. Evet, bu şehadet nasıl bir etmiş şimdi onun izini süreceğiz, verir zamanın peşine takılıp. Evet, arzın evvel katına bakıyoruz ki. Ars da ilk yaratılışında. Mayi halinde, mayı haline gelen bir maddeyi seyyal eden taş. Ve taştan toprak kalkedilmiş. Yani malum arsımız, yer köremiz güneşten kopmuş bir parça. Güneş mayı, hala mayı. Ee, yani sıvı tarzda. Dünya da ilk başta sıvıydı. Sonra soğuyup taşlaşmış. Ve sonra taş ufak olup topraklaşmış. Ma'yı kalsaydı kabili sükne olmazdı. Oturmaya müsait olmazdı, sığ olarak kalsaydı. O ma'yı taş olduktan sonra demir gibi sert olsaydı, kabil istifade olmazdı. Evet, demir gibi sert bir zeminde de hayat var olamazdı. Elbette buna bu vaziyeti veren, yerin sekenelerinin hacetlerini gören bir sani hakemin hikmetidir çok kabaca uzaktan bir bakışla köy baktığımızda baktığınızda sertliği, yumuşaklığı, sıvı oluşu, katı oluşu, toprak oluşu gibi <gülüyor> tam da başta insan olmak üzere bütün hayvanat ve nebatatın meskeni olması itibariyle onlara layık bir yer tefriş edilmiş. Hayır, başta onu ifade edelim. Yeryüzünü tefriş etmedik mi? Döşemedik mi? Evet, tam da Gelecek misafirlere uygun onlara yani bir saray yapılır. Saray oturacaklar düşünülerek yapılır. Onların ihtiyaçları gözetilerek yapılır. Ne tür bir misafir algılan veya ne, ne tür bir e, sekene, sakin orada yerleştikse onların istekleri, ihtiyaçları gözetilerek yapılır. Sanki küreye arzda işte insan gelecek... Hayvan gelecek, nebat gelecek. Onlar için tam da şöyle, şöyle, şöyle, şöyle şartlarda bir yeryüzün ihtiyaç var. Tamamı ona göre düzenlenmiş. Evet. Demek ki ihtiyaçları bilen, ihtiyaçların yerine nasıl geleceğini de bilen ve bunu yapmaya gücü yeten, ilmi yeten bir irade tarafından yeryüzü tam da bu şekilde inşa edilmiş. Buraya baktığımızda, bu meskene, bu saraya baktığımızda bu sarayı bu meske, sakinler için yapan, bu donatan Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ayan beyan görüyoruz. Sonra tabakayı turavye, dağlar direği üzerine atılmış. Evet. Toprak var ama toprak denize kalsaydı yine kabil istifade olmayacaktı. Çünkü dağlar gibi direkler var adeta. Onların üzerine atılmış. Evet. Ki toprak korunuyoruz oralarda. Yoksa eriz dümdüz olsaydı yüzünde toprak diye bir şey olmaz. Çünkü su hepsini kaplardı. Evet. Sonra tabakayı turabiye, toprak tabakası, dağlar direği üzerine atılmış. Ta içindeki dahili inkanaplardan gelen zelzeleler dağlarla teneffüs edip zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Evet. Küre yarızın içi ateş dolu, kaynayan madenlerle dolu. Yani öyle bir benzetme yapılıyor. küre eğer bir elma kadar düşünülürse kabuğu sadece toprak. İçi o sarı görünen kısım olduğu gibi ateş dolu. Ateş topun üzerinde yaşıyoruz yani. Evet. İçeride sürekli kaynamalar, fukur fukur kaynamalar oluyor. Bunu zaman zaman dağların menfezlerinden fışkıran o eriyiklerle, maden eriyikleriyle görüyoruz volkanlarda, yanardağlarda. Evet. İşte içindeki bu dahili inkılabatlar, patlamalar, değişim, dönüşümler arzımızı sarsmasın diye adeta o bacalardan nefes aldırıyor onlara bir anlamda. Böylece yeryüzü o içindeki müthiş inkılaplardan çok etkilenmiyor. Rotasını şaşırmıyor, vazifesini unutmuyor bir anlamda. Evet. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın. O yükseklikler olmasa, o yükseklikler denizlere set olmasa yeryüzü de toprak namına bir şey kalmazdı. Hem zihayatların hayatların ı hayatiyesine birer hazine olsun. Evet. Özellikle su kaynağı olması itibariyle canlılar için bir hazine hükümünde, bir levazımat deposu hükümünde. Hem havayı tarasın, gazatı muzrradan tasfiye etsin, ta teneffüse kabil olsun. Evet, dağların havayı tarayıcı ve onlardan muzır maddeleri tasfiye edici bir özelliği de demek ki var. Bunlar sayesinde biz zehir solumuyoruz. Temiz dağ havası soluyoruz bir anlamda. Hem suları biriktirip iddihar etsin. Evet, denizlerden gelip yağışlar en yavaş dağların özel, yüksek dağların tepesidir. Oraya inen sular, yeraltı nehirleri vasıtasıyla pınarlardan fışkırıyor, insanlığı besliyor. İçilmez deniz suyunu, suyunu kaynak suyu haline getiriyor. Cenab-ı Hak bizlere ikram ediyor. Bu konudaki dağların fonksiyonu da çok özel. Çok ince hesaplamalarla çünkü hayatın kaynağı su, su olmazsa insan yaşayamaz. Su içilecek hesafta olmazsa yine insan yaşayamaz. Deniz var her taraf dünyanın bir üçü deniz ama o deniz içilemez. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onu kaldırıyor bulutlarla yükseklere özellikle de yüksek dağların başlarına indiriyor. Ve oralarda tasfiye ediyoruz, temizliyor, filtre ediyoruz. Böyle kaynak suyu olarak bize takdim ediliyor. Lezzetle içiyoruz, hayatımızı devam ettiriyoruz. Olmazsa olmaz bir fonksiyondur. Bu olmasa hayat olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla dağların bu mühim, ve müthiş fonksiyonları göz önüne alındığında bu hesap, bu kitap, bu sevk ve idare, bu yönetim bize Cenab-ı Hakk'ın arkasında ayağım diyen varlığını, her, şeyin her şeyini düşünen ilmini, hikmetini bizlere ayam diyen ilan ediyoruz. Evet. İşte, bu vaziyet bir Kadir Mutlak ve bir hakim rahimin Rahim'in vücubu vücuduna ve vahdetine gayet kat'i ve kuvvetli şehadet eder. Ey coğrafyacı efendi, bunu neyle izade izah edebilirsin? Hangi tesadüf şu acayip masnuat ile dolu, sefinen i bir meşer acayip yaparak 24 bin sene bir mesafede, bir senede süratle çevirip onun yüzünde dizilmiş eşyadan hiçbir şey düşürmesin? Fırladak gibi dönen bir dünyamız var. Ve dünyamız kendi etrafında dönmekle kalmıyor. Güneşin etrafında da dönüyor. Hatta güneşle beraber bir başka yerin etrafında da dönüyor. Bu müthiş, baş döndürücü sürat içerisinde üzerindeki sekenelerini hiç rahatsız etmiyor. Evet. Ayrıca yeryüzü muhteşem bir sergi. Sergi ilahi Cenab-ı Hak. Akıl almaz, akıllar hayranlık, durgunluk veren sanatlarını sergiliyor. Bir sefine-i Rabbaniye yani ilahi bir gemi, muhteşem bir gemi, uzay gemisi dünyamız, köy arzımız. Aynı zamanda muhteşem sanatlarını sergiliyor. Muhteşem ziyafetler veriyor bu sergide cenab bak bize, bize. Evet. Tam bir sefine-i Rabbaniye onun kumandasında, onun izni dairesinde hareket ediyoruz. Fonksiyon ifadesi iş görüyoruz. Hem zeminin yüzündeki acip sanatlara bak. Yani, Küre kabaca baktık bir gemi gibi uzaktan. Şimdi daha derinlere iniyoruz. O kafadaki diğer ağızları adı da keşfediyoruz. Hem zeminin yüzündeki acip sanatlara bak. Anasırlar ne derece hikmetle tavzif edilmişler. Yani suya, rüzgara, efendim güneşe, güneşin ışıklarına ve diğer sayır zerrelere işte karbon, azot, oksijen, hidrojene bak. Ne derece hikmetle tazif edilmişler. O camit akılsız, fikirsiz zerrelerden ne muhteşem sanatlar inşa edilmiş. Ve başta hava, rüzgar olarak su, toprak nasıl e, muamelelere maruz kalmış? O topraktan, o zerrelerden ne muhteşem sanatlar ortaya konmuş. Yani toprağı avucunu alıyor ve topraktaki unsurları muhteşem bir ağaç yapıyor. Ağaçta muhteşem yapraklar, muhteşem çiçekler, muhteşem meyveler hasil ediyor. Her bir akıllara durgunluk veren, insana hem sanat yönüyle hem de hikmet yönüyle hayret ve hayranlığa gark eden, muhteşem bir sergiyle karşı karşıyayız. Hangi birine yaklaşsak her biri ihtişamlı bir şekilde kendine, Layık bir dille onu ilan ve ifade ediyoruz. Onu övüyoruz. Onu takdirlerimize takdim ediyoruz. Bir Kadir Hakim'in emriyle zemin yüzündeki Rahman misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar. Evet. Özellikle canlılar olmak üzere, onların da en tepesinde insan olmak üzere, hepsinin her türlü damak tadını adeta hesaba katarak bütün ihtiyaçları, en güzel bir şekilde görülüyoruz. Yani bize çok itinayla bakılıyor. Bitkilere itinayla bakılıyor. Hayvanlara itinayla bakılıyor. Yani dolayısıyla hepimiz Rahman'ın misafirleriyiz. Bize misafir muamelesi yapılıyor. Ve her şey bu misafirleri memnun etmek için, ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş gibi yeryüzünde. Evet. bir Kadir-i Hakim'in emriyle zemin yüzündeki Rahman misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar, hizmetlerine koşuyorlar. Hem acip ve garip sanatlar içinde, rengarenk, acip hikmetli zemin yüzünün simasındaki bu nakışlı çizgilere bak. Yüzüne bakıyoruz, bazı nakışlar görüyoruz, çizgiler neler? Nasıl sekenelerine, enhar ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri ayrı ayrı mahluklarına, İbadetine gayet, ibadla, dağ ve tepeleri ayrı ayrı mahluklarına ve ibadına layık birer mesken ve sait nakliye yapmış. Yani denize çaya, dağ tepeye nereye bakarsak bakalım, bunlar hem birçok mahlukat için yaşam alanları, diğer taraftan da mesela nehirler özellikle ulaşım vasıtaları. Evet, onlar için hem mesken oluyor, hem de Ulaşım vasıtası oluyoruz. Sonra yüzbinler ecinası nebatat ve enva hayvanat ile, Kemal hikmet ve intizam ile doldurup hayat vererek şenlendirmek, vakit ve vakit muntazaman mevt ve te, mevt ile terhis ederek boşaltıp yine muntazaman batu basu basu baden mevt'e hasar ederek. Evet. Şimdi bu acip muhteşem sefineyi ilahiye bakıyoruz. Oradaki misafirlere nasıl itenle bakıldığını görüyoruz. Fakat bu sadece onunla kalmıyor. Bir kısım yolcularını indirip bir kısımlarını bindiriyor gibi. Yani hem terhis, hem yeniden vazife almak gibi bir fonksiyon da ifade ediyor. Yani çok dinamik bir gemi, çok dinamik yolcular var, çok dinamik bir sergi var bir anlamda. Sürekli sergiler, sergilenenler değişiyor. Hatta sergideki seyirciler de değişiyor bir anlamda. Evet. Vakit ve vakit, muntazaman Mevt ile terhis ederek boşaltıp, yine muntazaman bas Badel Mevt suretinde doldurmak. Bir Kadir Zülcelal'in ve bir Hakim Zülkemal'in vücubu vücuduna ve vahdetine yüzbinler lisanla şehadet ederler. Evet. Dolayısıyla yani uzaydan baktık dünyamıza, onun sevk vidaresi ve böyle çok büyük uzaktan kuş bakışı görülen hakikatler nasıl delalet ettiğini gördük. Sonra yaklaştık. Orada yaşayanların nasıl itinayla bakıldığını gördük. Oradaki hikmet ve rahmeti anladık. Evet. Sonra bunların statik olmayıp dinamik bir şekilde yeniden yeni hep tazelendiğini, yeni sanatların, yeni seyircilerin gelip geçtiğini gördük. Bunların hepsinin ayrı ayrı delaletlerine şahit olduk. Şahitliklerine şahit olduk. Evet. Hasır. Buraya kadar bir özetlemek gerekirse. Yüzü acayip sanata bir meşer. Yani Yüzüne baktığınızda tam bir sanat galerisi. Akıllara hayranlık veren acayip sanatlar sergileniyor. Ve karayı bir mahlukata bir mahşer. Böyle bir dirinden farklı, biri diğerine benzemez. O kadar çok sayıda, o kadar farklı farklı orijinal mahluklar var ki cenab Hakk'ın bunlar için bir mahşer hükmünde yani. Hayattan yoksun hiçbir yer yok. Bir parmak toprakta milyonlarla mikro dünya var. Mikro dünyası var. Evet. Dolayısıyla bir mahşer, hayat kaynayan bir mahşer yeri. Ve kafile-i mevcudata bir memer. Yani zamanda kafile, varlık kafilelerine bir geçiş yolu. Bir cadde hükmünde. Birileri geliyor, birileri geçiyor yeryüzünde. Yeryüzü sabit, bir adeta sayfa gibi ama Sürekli yenileniyor, siliniyor, yeni şeyler yazılıyor. Siliniyor, yeni şeyler yazılıyor. Ya da sanat gayesi nazarıyla bakılırsa sürekli yenileniyor, yeni yeni sanatlar geliyor. Hiçbir e, durgunluk alameti yok. Yani, böyle acip sanatlara meşer, garay-ı mahlukata bir mahşer ve kafile-i mevcudata bir memer ve sufuf-i ibadına bir mescit. Bu anlamda bakıldığında... Yeryüzündeki her şeye bir fonksiyon, bir iş verilmiş. Herkes, her şey o işini yapıyor. Yapıyorsa ne yapıyor? İtaat halinde yani ibadet halinde denebilir. Onun için bu canlı cansız her şeyin tesbih halinde olduğu, tahmid halinde olduğu ayet kelimeler ifade ediliyor. O zaman yeryüzü büyükliğin nispetinde bir mescid hükmünde. Bütün mahlukat kendine has bir secdede. Evet. Sufuf-u ibadına, kullarının saflarına bir mescit ve makar olan zemin, bütün kainatın kalbi hükmünde olduğundan, kainat kadar nur-u vahdaniyeti gösterir. Bu da çok önemli bir nokta. Rabb-u semavat Vel-Art ayeti var. Yani yerin ve göklerin Rabbi ifadesini kullanıyor. Yani yer küçücük bir şey, hele kozmografi nazarıyla bakarsak, yani göklerle kıyaslanacak bir şey değil. Çok küçük. Hatta neredeyse ihmal edilebilir denecek kadar küçük kainatın büyüklüğüne nispetinde. Ama Ayet-i Kerime niçin böyle ifade ediyor? Üstad onu birçok yerde değişik vecihleriyle izah ediyor. Bir tanesi de şu, yeri sürekli değişimle, her an değişimle o kadar çok cenab bakın sanatına mazhar oluyor ki kainata denk oluyor adeta. Bu değişkenlik, süreklilik, birilerinin gelip birilerinin gitmesi bir tek sayfa ama kütüphanelere bedel adeta diye düşünülebilir. Bir sergi ama sürekli yenilenen bir sergi olduğu için mil, milyonlarca sergiye bedel sanki. Evet. Bu yerkürenin değişkenliği, sürekli bir kalp gibi. Kalbin de bir anlamında zaten özelliği sürekli değişen dönüşen demek. Kalp inkılap kökünden geliyor. Böyle bir değişimi söz konusu. Diğer taraftan da kainatın yaratılışında maksat yeryüzü sekeneleri insan. Çünkü mesela bir ağaç yaratılırken, bir ağaç yapılırken meyvesi düşünülerek yapılıyor. Ağaç her şeyle meyveye hizmet etmek için var. Bir fabrika kurulurken ürün düşünülerek yapılıyor. Her şey o, o ürüne göre dizayn ediliyor. Dolayısıyla manevi bir kalp hükmünde o meyve ağaç için. Fabrika için de o ürün manevi bir kalp hükmünde. Dolayısıyla sanki kainat yaratılırken küre arzı küre bu muhteşem sergi alemi, bu sergi alemindeki o Rahman misafirlerini Onların da en başında insanı, insanların da en başında peygamber asatü e, ve selam gibi bir değeri e, meydana çıkarmak için kurulmuş kainat. Dolayısıyla yerküre kainatın kalbi hükmünde. İlleyi gayeciyetiyle. Evet, bütün kainatın kalbi hükmünde olduğundan kainat kadar nuru vahdaniyeti gösterir. İşte ey coğrafyacı efendi. Bu zemin kafası 100 bin ağız her birinde yüz bin lisan ile Allah'ı tanıttırsa ve sen onu tanımazsan, başını tabiat bataklığına soksan, dereceyi kabahatını düşün. Yani bunların hepsi, yani her bir sanat, başkaları tarafından şeklinde sanat, sanatkarını gösterir. Yani göz sanatı görüp de hemen akıl sanatkarını intikal etmiyorsa eğer, o akıl arızalıdır. Dolayısıyla bu kadar akıllara durgunluk veren ve sürekli değişen, dönüşen, Birinin gidip birinin geldiği muhteşem bir sanat kaderisi için daha da insan sanatkarı göremiyorsa, onun sıfatlarıyla ve isimleriyle tanıyamıyorsa, çok dehşetli bir cezaya müstahak olabilir. Bu evet. kadar kendini gösteren, insanın gözüne gözün aklına aklına sokan deliller serilen Cenab-ı Hak insanın tanımıma için inat ederse, bunun cezası hafif olmayacaktır herhalde. Onun için öyle bir ifade kullanıyor. Onu tanımazsan başını tabiat bataklığına soksan dereceye kabahatını düşünürsün. Tabiat bataklığı dediği yani gördüğümüzde gördüğümüz yetinmek. Gerisini düşünmemek. yani sanatı, Ben bunu görüyorum gerisini düşünmem. Ben bunun işleyişini görüyorum. Buna bakarım gerisine bakmam tarzında. Yani makinayı görüyorum makinenin nasıl işlediğine bakarım. Yoksa makine kim yapmış kim tasarlamış kim çalıştırıyor beni ilgilendirmez tarzındaki bir yaklaşım, tabiatçı bir yaklaşımdır. Bazıları bununla yetiniyor. ilerisine geçemiyor. Bu dar ve sati bir anlayış. Ve de aslında insan için insana böylesine muhteşem duygular, böylesine muhteşem bir akıl, şuur, idrak, irade vermiş. Cenab-ı Hak adeta işte muhteşem sergiye bir seyirci olarak göndermiş. Yani dolayısıyla bu muhteşem serginin Açılmasında en önemli unsurlardan bir tanesi de insanındaki şuur, akıl, idraktır. Bu Allah'ın sanatlarının ayna olması gerekir. Onları seyredip hayret ve hayranlığını kalbinin şinaslığıyla Allah'a ifade etmesi lazım insanın. Bunu yapmıyorsa çok ciddi bir hata işliyor. Bu hatanın cezası da e, kabahatin büyüklüğüne göre büyük olacak, şiddetli olacak. Ne derece dehşetli bir cezaya seni müstahkak eder bil ayıl ve başını bataklıktan çıkar. Amen tibillah, bil lahille di biyedi melekü tüküli şeyin. Her şeyin melekutu elinde olan Allah'a iman ettim. De. Yani olayların görüntüsüne, görünüşüne bakıyoruz. Onun arkasını, arka perde arkasına bakamıyorsak bu ciddi bir problem. İşte insan her şeyin arka planda düşünecek bir akılla donatılmış. Gördüğünle yetinmiyor, daha gerisini düşünebiliyor düşünebilir. İnsan bu fonksiyonu icra etmeli ve bunu imanıyla ilan etmeli. Şimdi bu pencere böyle bitiyor. Burada küre-yarzın bir kafa oluşundan bahsetti Üstad. Yani bir şey bir yönüyle Allah anlatmıyor. Bunu birçok yerde bazı hadislerde geçen işte 40 başlı meleklerden bahsediliyor hadislerde. İşte 40 tane dili olan ya da 40 bin tane dili olan her bir dilinde şu kadar zikri olan bir melek diye bahsediyor. Aslında tam da bu manayı ifade eden bir şey bu. Yani küre-yarz'a mühekkel olacak bir melek, onun zikrini temsil edip Cenab-ı Hakk'a arz edecek, rapor edecek bir melek diyelim bir anlamda. Herhalde böyle olmalı. Çünkü kürears bir dille Allah anlatmıyor. İçindeki mahlukat adedince, içerisindeki sanatlar adedince dillerle, değişik değişik delillerle sürekli onu tesbih ediyor, tahmid ediyor bir anlamda. Mesela i̇şte küre arıza olacak melek böyle bir melek olmanın anlamında düşünülebiliyor. Da melekler için yani mesela bir ağacın ağaçta tezahür eden e, muhteşem sanatları seyredip hem buna anlayıp idrak edip buradaki sanatları değerlendirip kendi aleminde bunu tesbihle ilan eden bir melakiye ihtiyaç var. Yani ondaki kanunları da e, temsil edecek. Dolayısıyla ondaki nizamı sürdürecek adeta bir ruh gibi meleke var her bir ağaç için. O ağaç, o ağacın perde gerisindeki mümessili dolayısıyla o mele melektir. Üstad bir yerleri bir ifade kullanıyor. Aslında ağaca baktığımızda da ağaç da o arkasındaki meleğin bu görünür dünyadaki meşrutat alemindeki mümessilidir. Üstad ağaçlara bir çeşit melek nazarıyla da bakabiliyor. Dolayısıyla yani küre yarızın arkasında böyle işte 40 bin başlı diyebileceğimiz 40 bin ağızlı 40 bin lisanlı bir melaike var. Bu dünyada o perde gerisindeki meleğin mümessilidir gözüyle bakılabilir. İnsan işte bu tefekkür ufkunu yakalayıp bunu hissettiği zaman kainata ve hadiselere bakışı değişecek. Her şeyden bir marifet nuru elde edecektir. Cenab-ı Hak bu tefekkürleri hazmedip hem ahlakımıza hem davranışımıza yansıtsın inşallah. Sumhan la ilme lana illa ma allamtana innake alimul <Sessizlik> hakim va ahiru davanan hamde